Vücudumuzda bulunan yedi enerji merkezini çalıştıran yoğunlaşmamız sayesinde olası enerji tıkanıklarını giderebilir ve rahatlayabilirsiniz. Öncelikle yoğunlaşma için sakin bir ortam bulun. Kitabımızda Türk oturuşu olarak gösterilen pozisyonda ya da rahat edeceğiniz bir oturuş şekli ile oturun ve gevşeyin. Birçok farklı düşünce ile meşgul beyninizi kendinize odaklayın ve gözlerinizi kapatın. Şimdi sırasıyla... Tepe çakrası olarak adlandırılan enerji merkezimizden başlayarak kök çakramıza doğru bir yolculuk yapacağız. Mor bir odadayız. 7. enerji merkezi, taç, tepe enerji merkezi. Gözleriniz kapalıyken mor bir odada olduğunuzu düşünün ve moru görmeye çalışın. Rengi görebilmek için ısrarcı olun. Rengi göremiyorsanız, bu durum çakranız ile yeterince bağlantılı olamadığınızı gösterir ve bu yoğunlaşma da çakra ile bağlantınızı kuvvetlendirir. Koyu mavi Lacivert bir deniz. Altıncı enerji merkezi. Üçüncü göz enerji merkezi. Şimdi bir deniz kenarına geldik. Dalgalar köpüre köpüre sahile vuruyor. Ve bu sırada koyu mavi olan suyu seyretmeye başlıyoruz. Lacivert rengi görmeye çalışıyoruz. Bu esnada burnunuzdan derin bir nefes alın ve iyot kokusu ile denizin ferahlatıcı havasını hissederek ciğerlerinize çekin. Mavi sular akıyor. Beşinci enerji merkezi. Boğaz enerji merkezi. Yolumuza devam ediyoruz. Önümüze rahatlatıcı şırıltısı ile mas mavi suların attığı bir bahçe geldi. Yeniden gözleriniz kapalı iken maviyi görmeye çalışın. Suyun sesini dinlerken vücudunuzdaki olumsuzlukları alıp götürdüğünü hayal edin. Yeşil bir orman, dördüncü enerji merkezi, kalp enerji merkezi, yemyeşil bir orman uzanıyor önümüzde, kuş sesleri eşliğinde yürürken yeşil rengi görmeye çalışın, burnumuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan yavaşça verin. Sarı başaklar, üçüncü enerji merkezi, kar, kar, karın enerji merkezi. Sarı başakların rüzgar ile dans ettiği bir tarlaya geldik. Başaklara dokunun ve onlara bakarken sarı rengi görmeye çalışın. Turuncu menekşeler, ikinci enerji merkezi, hara enerji merkezi, bahçenize geri, döndü, geri döndük. Şimdi turuncu menekşelere bakın ve bu rengi görmek için yoğunlaşın. Kırmızı güller, birinci enerji merkezi, kök enerji merkezi. Tepe çakramızdan başlayan yolculuğumuzun son durağı olan kök çakramıza gelmiş bulunuyoruz. Bu çakranın rengi kırmızı olduğu için kırmızı gülleri hayal edin ve kırmızıyı görmeye çalışın. Çakraların Olumlanması Kök çakra Enerjimi en değerli şekillerde harcıyorum. Dünya üzerinde güven, bolluk ve özgürlük içindeyim. Endişelenmek yerine elimden geleni yapıp sonra hayata güveniyorum. Korku sadece bir kandırmaca. Dünya geçici. Sakral çakra İnsanlarla olmayı ve konuşmayı seviyorum. Herkesin içinde dostça bir kalp var. Hayattaki güzelliklerin tadını çıkarıyorum ve her şeyden ders almış olduğumu bilerek her şey için kendimi affediyor ve pişmanlık duygusundan arınıyorum. Solar Plexus Çakrası İnsanları yönetmeye değil, onlarla bir hissetmeye çalışıyorum. Gerçek güç içte gizlidir. Bir tartışmayı kazanmak benim için anlamlı değil. Çünkü ben hiçbir şey yapmasam da değerli ve özelim. Geçmiş bir rüya gibi arkada kaldı. Ve ben kendimi her şey için takdir ediyor ve utanç duymuyorum. Kalp çakrası Keder benim için artık yok. Mutluluk ve sevgi daima yerinde. Sahiplenmiyorum, kıskanmıyorum. Çünkü güveniyorum ve takdir ediyorum. Her acının bana kazandırdığı derinliği görüyor ve onlardan arınıyorum. Boğaz Çakrası Bu dünya hayallerle ve kendini ifade etme ile geliştirilmek için var olan bir sahne. İçimde ne varsa olduğu gibi dışa vurabiliyorum. Çıldın gibi görünmek hiç önemli değil. İçimdekileri ifade etme konusunda çok rahatım. Özgürüm ve sınırsızca yaratabilirim. Alın çakrası. Yani üçüncü göz çakrası. Birbirinden ayrı da görünse, herkes ve her şey aynı his ile, sevgi ile birler. Bunu unutmayarak herkesi ve her şeyi anlayabiliyorum. Gözlerim açık ve gizli olanı görüyorum. Dünya geçici ve ben rolümden çok daha fazlasıyım. Tat çakra. Bu dünyadan giderken yanıma almak istediğim sevgi dışında hiçbir şeyim yok. Ve o zaten benimle gelecek. Maddenin geçiciliğini ve anlamsızlığını bilerek onu gereğinden fazla arzulamıyorum. Dünyanın ötesi ve ben sonsuzuz.